E'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billâhi min şurur enfüsinâ ve seyyiât amâlinâ. Men yehdihillâhu felâ mudille le ve men yudlil felâ hâdi Ve eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd fe inne esteqâl hadîs kitâbullâh ve hayral hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesasatuha ve kullu mutesasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve Tefsir dersimizde inşallah bugün Maide suresine başlangıç yapıyoruz. Cübeyr bin Nufeyr radıyallahu anten gelen rivayette şöyle demiştir: Hacca gittiğim zaman Ayşe radıyallahu hanının yanına gittim. Bana ey Cübeyr Maide suresini okuyor musun? diye sordu. Ben evet dedim. Dedi ki, o en son nazil olan suredir. Onda helal gördüğünüz helalleri helal, haram gördüğünüz haramları da haram bilin. Aslında e, bu surede e, en son nazil olan Maide suresinin üçüncü ayetidir. Allah Azze ve Celle bu ayette, bugün sizin için dininizi tamamladım, kemale erdirdim, üzerinizdeki nimeti tamamladım ve din olarak sizden, İslam'a razı oldun buyuruyor. İlk ayette mealen şöyle buyuruluyor. Ey iman edenler, akitleri yerine getirin. Siz ihramdayken avlanmayı helal saymamak üzere size okunacak olanlar hariç, behime denilen hayvanlar size helal kılındı. Muhakkak ki Allah dilediğini hükmeder. İbn Abbas radıyallahu hanım bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Akitleri yerine getirin. Allah'ın helal ve haram kıldığı hususlarda farzlara ve Kur'an'da koymuş olduğu sınırlara uyun. Hainlik etmeyin ve sözünüzde durun. Yani kulluk sözünde durun demektir bu manası diyor. Herkes, herkesin ruhları ezelde Allah Azze ve Celle'ye söz verdi ona kulluk edeceğine dair. Bu da Allah'ın, ile indirdiği emir yasak türü ne varsa bunları yerine getirmekle olur. Katade dedi ki bu ayette kastedilen ölü olan ve Allah'ın adı zikredilmeden kesilenler ve domuz dışındaki deve, sığır, davar cinsinden dört ayaklı olan bütün hayvanlardır. Yani behime denilen hayvanlar bu tür hayvanlardır. Ee, Allah'tan başka adına kesilen e, hariç yine domuz gibi haram kılınanlar hariç deve, sığır, davar cinsi yani bu kurban hayvanları bunlardır i̇bn Abbas radiyalanmadan gelen rivayette maide 3. ayetinde sayılan leş, kan domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar haram kılınan hayvanlardır ayette kastedilen bunların dışındakilerdir Yine Katade dedi ki, Allah insanlar hakkında dilediği gibi hüküm kılıp, kullarına dilediği şeyleri açıklamıştır. Dilediği farzları ve yasakları koyup, kendisine itaat etmeyi emretmiş, isyan etmeyi yasaklamıştır. İkinci ayette mealen şöyle buyuruluyor, Ey iman edenler! Allah'ın alametlerini, haram ayı, kurbanlıkları, gerdanlıkları, Rablerinden bir lütuf ve rızayı isteyerek beyt-i harama yönelmeyi amaçlayanlara helal saymayın. İhramdan çıktığınız zaman avlanın. Sizi Mescid-i Aram'dan alıkoydukları için bir topluma olan kininiz sizi haddi aşmaya sevk etmesin. İyilik etmek ve sakınmak üzere yardımlaşın. Günah ve haddi aşmak üzere yardımlaşmayın. Allah'tan sakının. Muhakkak ki Allah azabı çok şiddetli olandır. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Müşrikler Kabe'yi ziyaret ederek hac ediyor. Hediyeler sunuyor. Allah'ın şiarlarını yüceltip Haclarında kurbanlar kesiyorlardı. Haram ayda avlanmayı helal saymak yasaklanmıştır. Eskiden müşrikler ve müminler Kabe'yi beraber ziyaret ederdi. Allah Teala müminlere Kabe'yi ziyaretten kimseyi engellememelerini veya onlara zarar vermemelerini emretmiştir. Sonra Tevbe 28. ayeti indi. Aranızdaki düşmanlık sizi Allah'ın emirleri dışına sevk etmesin. İyilikle kast edilen... Allah'ın emretmiş olduğu şeyler, sakınmayla kastedilen de Allah'ın yasaklamış olduğu şeylerdir. Yani bu ayette bir kavme olan kininiz, sizi onlar mescide haramdan koydular, Yani müşrikler, müslümanları alıkoydular. Sizin onlara kininiz, sizi hadlaşmaya sevk etmesin. Siz bunu yapmayın diyor yani Allah Azze ve Celle. Ebu Salebi el-Huşeni radıyallahu anh'dan gelen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a Ey e Allah'ın Resulü bana helal ve haram olanlar bildir dedim. Minbere çıktı ve şöyle buyurdu. İyilik gönlün yatışıp kalbin huzur bulduğu şeydir. Kötülük ise müftüler sana fetva verse dahi gönlün yatışmadığı ve kalbin tatmin olmadığı şeydir. Burada yani vicdanına sor. Yani Kur'an ve sünnet... Naslarında bazı helaller, haramlar bellidir. Bir de bunun dışında bazı meseleler vardır ki ismen belki zikredilmemiştir. İşte bu hususlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müfti sana fetva verse dahi eğer gönlünde dolanıp duruyorsa, içinde bir rastlık varsa, yani içinde bir şüphe varsa onu terk et diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İyilik kalbi tatmin eder. Yani kalp bundan dolayı tatmin olur. Enes radiyallahu anh'den Allah Resulü ve vesselam buyurdu ki zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Dediler ki Aleyküm selamun aleyküm. Ey Allah'ın Resulü mazluma yardım ederiz. Fakat zalime nasıl yardım ederiz? Şöyle buyurdu. Elinden tutar zulmüne mani olursun. Evet bu hadisi Bukhari rivayet etmiştir. Yani e, zulümde yardımlaşmayın. E, kişi demek ki e, zulmü engelleyebilecek durumda olmasına rağmen herhangi bir harama, münkere engel olabilecek durumda olmasına rağmen bunu yapmazsa bu zulümde yardımlaşma babına giriyor. Ona destek vermiş oluyor. Kabbin Ujre radıyallahu gelen rivayette biz deriden bir minder üzerinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıktı, geldi ve şöyle buyurdu Benden sonra bazı idareciler olacaktır. Kim onların yanına girer, yalanlarını tasdik eder ve zulümlerine yardım ederse benden değildir, ben de ondan değilim. O havza gelemez. Kim de onların yalanlarını tasdik etmez ve zulümlerinde yardım etmezse o bendendir, ben de ondanım. O havza gelebilir. Bu hadisi Hasan Birisnad ile Nesai, İbn İbban, Ahmet bin Anbel, İbni Bias'ın Taberani, Mucemül Kebir'de ve Efsat'ta ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonraki idarecilerin, Raşid halifelerden sonra, işlerin bozulmasından sonra gelecek idarecilerin bir takım Kur'an'a ve sünnete uymayan işler yapacaklarını haber veriyor. İşte kim onların yanına girer, bunlar zulüm işlediği halde, batıl işler işlediği halde, Bunlara yağcılık yaparsa, gider gelir, işte zulümlerine engel olmaz, emri maruf, nehyen-i yapmaz, bilakis överek sanki daha çok zulmüne destek olur gibi davranırsa o benden değildir, o havzuma gelemez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte bugün e, oy vermeyi destekleyenler de böyle. Yani oylarıyla zulme destek veriyorlar. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, e, kim onların yalanlarını tasdik etmez ve zulümlerine yardım etmezse ancak o zaman benim havzuma gelebilir, o bendendir diyor. Yani kendisinden olmayı, kendisine nispet etmeyi buna bağlıyor. Oy vermeyle veya herhangi bir şekilde onlara yardım eden işte bu hadise muhalefet etmiş olur. Ebu Said ve Ebu Hureyre radyalanmadan insanlar üzerine bir zaman gelecek sefihler, yani aklı kıt, kârını zararını düşünemeyen kimseler, yöneticiler olacak. İnsanların şerlilerini öne geçirecekler ve hayırlarını geri bırakacaklar. Namazları da vakitlerinden geciktirecekler. İçinizden kim buna yetişirse, arif yani milletvekili olmasın. Şurti yani polis, asker, zabıta gibi kolluk güçlerinden olmasın. Vergi tahsildarı olmasın ve muhasebeci olmasın. Bu hadisi i̇bn İban İbban, Ebu Yala, Hasem-i rivayet etmişler. Şeyh Elbani Es-Saiha'da sayı olduğunu belirtmiştir. Çünkü yani bu görevler devletin zulüm organını işlettiği görevler. Yani polis, zabıta, askeri kuvvetler, vergi sistemi. Yine milletvekilleri yasama, yargı, yürütme, bunların kararlarının alındığı yerdeki makamda bulunuyorlar. Kanun yapma mevkinde bulunuyorlar. Burada bulunmayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu görevleri almayın. Yani devletin zulüm çarklarında destek olmayın. Yani ayetin kapsamına giriyor. Zulümde yardımlaşmayın. Kapsamına giriyor bütün bunlar. Evet. Üçüncü ayet. Ölü, kan, domuz eti Allah'tan başkası adına kesilenler Boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, boynuzlanmış ve yırtıcı hayvan tarafından yenilmiş olanlar kestiğiniz müstesna yani boğazlayabildiğiniz müstesna dikili taşlar üzerinde boğazlananlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar yoldan çıkmaktır. Bugün küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edenler dininizden ümitlerini kestiler. O halde onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dilinizi kemale erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din bakımından İslam'dan razı oldum. Her kim son derece açlık halinde çaresiz kalırsa, günaha meyletmediği halde muhakkak ki Allah gafur ve rahimdir. Katade dedi ki: Domuz eti yiyen kişiye tevbe etmesi teklif edilir. Eğer tevbe etmezse öldürülür. Aleykümselamun ve İbni Ömer radıyallahu şöyle diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki bize iki ölü hayvan eti ve iki kan helal kılınmıştır. Yani ayette ölü hayvanlar size haram kılındı deniyor. Yine kanlar haram kılındı buyuruyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da buyuruyor ki bu ölüler içerisinde ikisi, kanlar içerisinde yine ikisi bize helal kılınmıştır. Ölü hayvan etleri balık ve çekirgedir. Helal kılınan kanlar ise karaciğer ve dalaktır. Çünkü karaciğer ve dalak kanı içerisinde barındırdığı için ne kadar yıkasan da e, içinde kalır. Kendisi kan yapıcı e, organlardır bunlar zaten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte kanlardan bu iki şey helal kılındı. E, ölü hayvanlardan da balık ve çekirge. İşte bu hadis e, sünnetin Kur'an'ı beyan etme, tahsis etme konusundaki en güzel örneklerinden birisi. Yani Allah Azze ve Celle mutlak bir ibareyle ölü ve kanları zikrederken Allah Resulü Aleyhi Satırsan bunlardan ikisinin müstesna olarak bize helal kılındığını bildiriyor. Şimdi balık, mesela e, Kur'an-ı Kerim'de işte balığın helal olduğunu gösteren açık bir ibare yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de. Yani ölü kapsamında balık ancak ölü olarak çıkarılır. Dolayısıyla sünnet inkarı nazarından bakan, yani sünneti Kur'an'a arz ederek biz ancak böyle kabul ederiz diyen zihniyet, sapmış bir zihniyet, Bunlar, bunlara göre balık yememeleri gerekir. Yine dalak, karaciğer, yani çekirge herhalde zaten yemezler de, karaciğer ve dalak gibi organlarda yememeleri gerekir. Balığı, mesela deniz avı size helal kılındı buyruluyor. Yine Maide suresinde diğer bir ayette. Deniz avı. Deniz avından işte burada balığa delil çıkarsalar bile e, tatlı su balıklarını hiçbir şekilde e, bu kapsama sokamazlar. Çünkü tatlı su balıkları deniz avı değildir. Yani onlar da e, bu şekilde. Karacer zaten malum. Yani bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle bize helal olduğu bildirilen bir şey. Bunun gibi daha pek çok örnekler var. Yani sünnetin, Kur'an-ı Kerim'i beyan hususundaki örnekliği konusunda Mesela Maide Estağfurullah Nahil Suresi 44. ayetinde Allah Azze ve Celle sana da zikri indirdik ki insanlara indirilerini beyan edesin buyuruluyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesi Kur'an'ı insanlara indirilen Kur'an'ı beyan etmesidir. Bu beyanı da Yapması için Allah Azze ve Celle ona zikri indirmiştir. Zikir genel bir isimdir. Levh-i Mahfuzdadır zikir. O zikirden Tevrat inmiştir. O zikirden İncil inmiştir. O zikirden Kur'an inmiştir. Bir de e, kitaplar haricinde o zikirden peygamberlere vahiy indirilmiştir. Daha önce bahsettik geçtiğimiz derste mesela. Allah Azze ve Celle haklarında kitap indirdiğinden bahsetmediği pek çok peygamberlere vahy ettiğini bildiriyor. Onlara vahy etmiştir. Yani kitap dışında da vahiy söz konusudur. Yine Kur'an-ı Kerim'de vahyin pek çok çeşitleri bildiriliyor. Ya doğrudan doğruya vahyetmesi, ya cibril vasıtasıyla, ya rüya yoluyla. Yani bunlar vahyin çeşitleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a işte Kur'an vahiy edildiği gibi Kur'an dışında da onun beyanı vahyedilmiştir. Çünkü bu ayette Nahil 44. ayetinde sana da zikri indirdik ki insanlara ne indirdiğini beyan edesin buyruluyor. Burada sünnet inkarları işte zikirden kastedilen yine Kur'an'dır diyorlar. Öyle bile kabul etsek biz buradan anlıyoruz ki Kur'an Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin beyan etmesini muhtaçtır. Yani Allah azze ve celle böyle hükmetmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Kur'an'ı, zikri, eğer zikir Kur'an onu beyan etmekle görevlendirmiştir. Eğer bize sünnet ulaşmadıysa, onların iddia ettikleri gibi, sayı yollarla ulaşmadı, böyle iddia ediyorlar. Eğer böyle ulaşmadıysa bu Kur'an'ı kim beyan edecek? Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la birebir karşılaşan insanlar nasipli. Onlar birebir Kur'an'ı dinlediler ondan, beyanını da dinlediler, dinlerini öğrendiler, helali haramı öğrendiler. Fakat biz onlardan sonra gelen bir nesiliz? Bize Kur'an ulaştı fakat beyanı ulaşmadı. Bu ne demek? Allah Azze ve Celle'nin insanları anlayamayacakları bir şeyle mükellef tutması demektir ki e, bu düşünmesi caiz olmayan bir şey. Yani Allah Azze ve Celle hakkında zulüm isnat etmektir bu. Yine o e, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnektir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü için. Eğer bu Resulün örnekliği bize ulaşmadıysa hadisler yoluyla Allah Azze ve Celle'nin bize bu emri Kur'an'da ulaştırmasının manası nedir? Yani Kur'an'da bize emrediyor ki Resulü örnek alın her konuda. Bizi Kur'an ile muhatap aldığına göre onun içeriğinde bize ulaşması lazım. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl beyan etti, nasıl açıkladı? Yani Kur'an'ı açıklamakla mükellef kılındı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Halbuki Şura suresi 52-53. ayetlerinde buyruluyor ki, Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdi. Yani Muhammed aleyhisselatü vesselam'a hitabeyen. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Kitap nedir bilmeyen bu peygamber nasıl olur da bu kitabı açıklamakla memur kılınır. Demek ki Allah azze ve celle'den indirilen bu zikir sünnettir. Nitekim Kıyame suresi 19. ayetinde, İlk önce baş 15. 16. ayetlerinden itibaren işte dilini depretme diyor Allah Azze ve Celle. Sana vahy edilirken dilini depretme. Onu okutmak da beyan etmek de bize düşer diyor. Yani beyanını da Allah Azze ve Celle üstleniyor. Nail 44'te ne diyordu? Onu insanlara beyan edesin diye sana indirdik. Demek ki bu beyan Allah Azze ve Celle'den olan bir beyan. Yani Kur'an-ı Kerim, Cibril vasıtasıyla indirilen Kur'an-ı Kerim'i Allah Azze ve Celle yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahyettiği Kur'an dışındaki vahiy ile beyan etmiştir. Tabii ki ümmetler peygamberleriyle, peygamberlerine, rasullerine iman etmekle denenmişlerdir. Kıyamet gününe kadar da bu böyle devam edecektir. Bu mesele rasule iman etme ve etmeme meselesidir. Rasule iman edenler için mesela bakın Bakara Suresinin başlarındaki 143-144. ayetlerindeki misal, bunun en güzel örneği. Allah Azze ve Celle, mesela Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde, Baytul Mahtise dönerek namaz kılın diye bir şey demiyor. Var mı Kur'an-ı Kerim'de, Baytul Mahtise yönelerek namaz kılın diye? Yani burayı kıble edin diye böyle bir ayet yok. Böyle bir ayet olmamasına rağmen, Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam ve onunla beraber olan müminler beyt Makdis'e doğru namaz kılıyorlardı. Bu emir nerede? nerede? Neden Allah Resulü bunu yaptı? Diyorlar ki, Sünnet-i burada, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden önceki kitab elinden gördü, onlara uyarak kıbleye e, olarak orayı tayin etti diyorlar. Fazla edelim ki öyle. O zaman bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah'ın indirilen başkasına hükmetmekle ithamdır. İnsanlardan gördüğüyle. Allah'ın indirdiğinden başkası da hükmedenleri ya zalimleri, ya kafirler, ya fâsıklar diye zikrediyor Allah Azze ve Celle. Bu üçü de Allah Resulü olamaz. Allah'ın indirdiğinden başkası da mı hükmetti de kıbleyi müminlere işte Beytül Maktis olarak tayin etti. Ondan sonra eğer bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iştihadıyla belirlemişse şayet. Diyor ki yakında seni razı olacağın kıbleye döndüreceğiz, başının semaya gidip geldiğini, bakıp durduğunu biliyoruz. Yakında razı olacağın kıbleye döndüreceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerle aynı kıbleye dönmekten rahatsız. Rahatsız olduğu bir şey kendi iştadıyla neden belirlesin? Yani Kur'an-ı Kerim'de bu yok bu kıbleye olarak Beytül Mahdis emri. Ondan sonra Allah Azze ve Celle seni razı olacağın kıbleye döndüreceğiz hitabından sonra işte artık Kabe'ye dönme emrini veriyor. Bunu diyor şu yüzden yaptık diye de gerekçesini açıklıyor Allah Azze ve Celle. Sana tabi olanla topukları üzerinde geri döneni ayırt edelim diye diyor. İşte Rasule iman edenle etmeyenin arasının ayrılması meselesi bu. Her kim sünneti vahiy olarak kabul ediyor, Allah'tan bir vahiy olarak kabul ediyor sahi sünneti, buna tabi oluyorsa bu iman eden, Rasule tabi olanların e, sınıfıdır. Kimde de böyle değilse topuklar üzerinde geri dönen, işte Yahudilerin yüz çevirdiği gibi e, olan sınıf. O zaman çünkü bazı insanlar geri döndüler. İşte dün bu tarafa namaz kılıyordu, bugün bu tarafa. Hatta müşrikler bile ümitlendi değil mi? Yakında e, bu bizden yana da razı olur gibisinden. Yani değişiyor bak kabilesi falan diye e, değişik söylentiler olur. İman edenler bakın bunlarla imtihan edildiler. Dün kıble burasıydı, bugün bu tarafa dönüyorlar. Ne iş? Böyle Dışarıdan böyle baktılar müminlere. Müminler işte bunu sırf Allah'ın hidayetle, rahmetle gönderdiği Resulüne tabi olmak için bunlara kulak kadılar. Allah'ın hidayetine tabi oldular. Evet, burada da işte Kur'an-ı Kerim'de umum olarak belirtilen bir şeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tahsis ile ee, mesela ölülerden iki hayvanı, balık ve çekirgeyi e, tahsis ettiğini, sünnetiyle tahsis ettiğini, yani Allah'ın bildirmesiyle oluyor tabii ki bu. Yine kanlardan kara ve dalağın tahsis edildiğini görüyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim'de mesela eşek eti haram kılınan arasına geçmiyor. Sünnette ise ehli eşeklerin eti Haram kılınmıştır. Hayber zamanı haram kılınmıştır. Ve bunu haram kılınmasını verirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu lafzı kullanıyor. Yakında diyor rahat koltuğuna korulmuş bazıları çıkabilir. Ona benim hadisim söylenir de biz Kur'an'da bulduğumuza uyarız. Kur'an'da varsa bize haber ver yoksa biz gerisine bakmayız diyecek kimseler... Selam. Çıkabilir diyor, sakın sizden birini bu halde görmeyeyim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şunu iyi bilin ki, bana Kur'an ve onun misli indirildi diyor. Yani bağlayıcılık bakımından misli, aynı eş değerde olan misli indirildi ve şunu iyi bilin, işte şunlar şunlar size haram kılındı diyor. Burada ehli eşeği sayıyor mesela. Ehli şeketini haram kılındığını bildiriyor. Ondan önce haram değildi, Hayber zamanı haram kılınıyor bu. Kur'an-ı Kerim'de bunun haramına dair herhangi bir ibare yok. Sünnette bu haram kılınmıştır. At eti helal, at eti e, mesela kesip yedikleri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yediği, sahabelerin yediği, bu varit. Fakat insanlar işte e, gelenekten ilk önce mesela at mükerrem bir hayvan, değerli bir hayvan olduğundan savaşlarda, cihatlarda kullanılan... E, yani tank, top, tüfek bu tip şeyler yokken en büyük savaş aracı at. Bazı hanefilerden bazı alimler işte mesela Ebu Yusuf gibi bazı alimler iştahat ederek demişler ki şayet bu sürekli yenmeye devam ederse insanlar at bulamaz, savaşacak at bulamaz. Bu sebeple bunu hoş görmemişler. Hani bazılar diyor ya, atın arka ayağı, sağ ayağı falan filan. Böyle bir şey yok. Yani bu saçmalıktan ibaret. Arka ayağını yiyon da gerisini niye çöp atıyorsunuz o zaman? Yani bunun hiçbir mantıklı bir yanı yok. Yani Hanefi fakirlerine de iftiradır bu. Yani aklı başında bir adam böyle bir söz söylemez zaten. Bu yüzden mekruh görmüşler. Yani Hanefilerden bazı alimler bunu mekruh görmüşler. Savaş malzemesi kalmayacak diye. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününe kadar hayır... Atların alınlarına yazılıdır. Yani ümmetin hayrı cihattadır. E, ve cihadın çok önemli bir malzemesi, e, belki en önemli malzemesi at. E, bu sebeple e, çok fazla yenmesini hoş görmemişler fakat gelenek ilerleyerek bunu adeta haram gibi itikat edilir dereceye getirmişler. E, yani böyle bir itikat, tehlikeli bir itikat. Yani Allah'tan, Resulünden bir delil olmaksızın haram kılmaktır bu bunda yine mekruhluk olsaydı, bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan etmesi gerekirdi. Bunu Ebu Yusuf'un açıklaması veya sonrakilerin açıklaması değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yani cihatta atın kullanılmasını emreden, bundaki hayr öven, öğen, beslenmesini emreden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, cihat için atı işte yemeyin demesi gereken de o idi. Fakat böyle demiyor. Cihattaki yerini bildirmesine rağmen, atı yenmesine izin veriyor ve kendisi de yiyor. Dolayısıyla biz burada akıllarımızla başka alternatifler düşünüp şeriata yeni bir hüküm ekleyemeyiz. İbn Abbas Radyalanma diyor ki bu ayette, yani maide üçüncü ayetinde tağutların, sahte ilahların adı anılarak kesilen hayvanlar. Kur'an'ın müfessiri, Kur'an'ın tercümanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi hakkında Kur'an tevhidini öğret diye dua ettiği, İbn Abbas radıyallahu bakın, bu ayette nasıl geçiyordu o ibare? Allah'tan başka adına kesilenler diyordu haram kılınanlarda. Bu da diyor ki, İbn Abbas radıyallahu anh'a, tağutların adı anılarak, yani sahte ilahların, Allah'tan başka ilah edilenlerin adı anılarak kesilen hayvanlar, boğularak ölen hayvanlar, odun parçasıyla veya başka bir şekilde kanakta alınmaksızın, vurularak öldürülen hayvanlar, yüksek bir yerden düşüp ölen hayvanlar, birbiriyle dövüşerek ölen hayvanlar, vahşi hayvanların parçaladığı hayvanlar, dikili taşlar üzerine boğazlanan hayvanlar yasaklanmaktadır. Cahiliyede dikili taşların adını anarak hayvan keserlerdi. Faloklarını işlerinde kullanırlardı. Zikredilen hayvanlardan yemenin fasıklık olduğu bildirilmiştir. Yani günahkarlık, fasıklık, Allah'ın itaatinden çıkmak. Hattı aşmak olduğu bildirilmiştir. Bütün bu hayvanlarda kuyruğunu hareket ettirirken veya gözünü kırparken yetişip de ölmeden önce üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanların ise helal olduğu bildirilmiştir. Mekke ahalisi sizin tekrar onların dinine dönmenizden ümidi kesmiştir. Allah nebisine ve müminlere dinleri olan İslam'ı tamamladığını, imanı kemale erdirdiğini haber verdi. Artık asla bir eklemeye ve çıkarmaya ihtiyaçları kalmayacak şekilde dini tamamlamış, din olarak İslam'dan razı olmuştur. Bu ayetindikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yaşadı. Ayetin başında zikredilen haram şeylerden Allah'a isyan niyeti olmaksızın sadece açlıktan dolayı yenmesinde bir günah yoktur. Yani bu haram kılınanları sayıyor Allah azze ve celle. Bunlar da, Günaha meyletmeksizin, yani isyan kastı olmaksızın sırf mecbur kaldığı için yiyene de, zarvet halinde olana da Allah gafurdur, rahimdir diyor. Yani buna da ruhsat verilmiştir. Evet, Katade dedi ki, kişi yolculuğa çıkacağı zaman bir oka beklememi emrediyor, bir oka çıkmamı emrediyor diye yazar. Bir tanesini de boş bırakırdı. Sonra çıkmak istediği zaman ok çeker, eğer beklemesini emreden ok çıkarsa bekler çıkmasını emreden ok çıkarsa yola çıkardı eğer boş ok çıkarsa diğer iki oktan biri çıkıncaya kadar çekmeye devam ederdi bir de burada e, bu ayrıntıdan bahsetmemiş burada katade de e, her çekişi için de bir kurban gibi bir şeyler var yani boş çıkması da o yüzden yani boş çıkmasının manası nedir e, denilebilir burada mesela boş çekti Boş. Yani tekrar çek. Tekrar dene manasında. O çektiği boş için de bir kurban. Artık deve mi olur? Başka bir hayvan mı olur? Mesela Nebi Aleyhisselatü babası hakkında böyle bir şey zikrediliyor ya. sıhati nedir bilmiyorum. O da böyle bir çekmiş diye. Her çekiş için bir kurban şey de var. O yüzden boşlukta ekliyorlar. İşte buradaki faloklarla kast edilen de bu. Ebu Vakıd el-Leysi radiyallahu anh'dan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki sabah ve akşam için sebze bulamadığınız zaman ölü eti yiyebilirsiniz. Yani leşten veya bu haram kılınan şeylerden. Demek ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buna bir sınır koymuş. Neymiş bu? Sabah ve akşam için sebze bulamadığınız zaman, yani yiyecek sebze bile bulamadığınız zaman, böylesine bir açlık varsa ölü eti yani leş yiyebilirsiniz. Bu hadisi Hasan bir İsnaf ve Ahmet bin Anbel hakim ve darimi rivayet etmişlerdir. Bu ayet oldukça önemli bir ayet. Yani dinin kemale erdirildiğini, tamamlandığını bildiriyor. i̇bn Abbas radıyallahu R.A'nın söylediği gibi o gün dinden olmayan dinde helal, haram bakımından farz, müstahap neyse hüküm olarak o gün dinde olmayan bir şey kıyamet gününe kadar olmayacak. Bu ayet İttiba tevhidinin delillerinden olan bir ayet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama en son nazı olan, Veda Haccı'nda nazı olan bir ayet. Hatta Yahudiler Ömer radiyallahu anh'a diyor ki, sizde öyle bir ayet vardır ki, şayet bize böyle bir ayet inmiş olsaydı biz o ayetin indiği günü bayram ilan ederdik. Ömer radiyallahu da diyor ki, ben o ayetin ne zaman indiğini biliyorum. İşte Veda Haccı'nda Cuma günü nazı oldu diyor. Yani Cuma da zaten müminlerin bayram manasında. Çünkü Allah Azze ve Celle önceki dinlerin mensuplarına dininizi tamamladım diye bir şey söylememiştir. Dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste Ömer bin Hattab radıyallahu anh için, sizden öncekiler içerisinde muhaddesler vardı. Şayet benim ümmetimde de bir muhaddes varsa o Ömer'dir diyor. Muhaddes nedir? Muhaddes kendilerine ilham olan kimseler demek. Yani Allah tarafından konuşturulan kimseler. Mesela Ömer radıyallahu anhümanın bu özellikte olduğu söylenir. Çünkü onun bazı belirttiği görüşlere binaen Allah azze ve celle onun görüşüne uygun ayet indirmiştir. Falan filan. Yani bunun gibi şeyler olmuş. Konuşturulmasına gelince işte bir gün hutbedeyken birden Ey Sari'ye dağa yanaş, dağa yanaş diye sesleniyor. Hutbeden zaman diyorlar ki böyle dedin. Ne demek istedin? Ne zaman dedim diyor. Yani öyle bir şey mi söyledim diyor. Farkında değil. Ve bir müddet sonra Sariye'nin komutanındaki ekip, e, birlik geldiğinde işte senin sesini işittik ey müminlerin emiri. Falanca gün falanca tarih diye. bakıyorlar ki tam o cuma hutbesindeyken veya hutbe esnasındayken söylediği vakit e, Allah onu işittiriyor. Bu sayede Allah yardımını eriştiriyor. Bu ibareye dikkat edin. Sizden öncekilerde muhaddesler vardı. Yani kendilerine ilham olunanlar vardı. Onlarda ilham olunanların olması, bulunması dinlerinin tamamlanmadığı için. Geçmiştekilerin şeriatlarındaki bazı meseleleri İslam döneminde de kıyaslayıp mesela diyorlar ya Hızır Aleyhisselam'dan Musa Aleyhisselam'ın kıssasını işte delil getirip şeyhlere böyle teslim olmak gerektiğini söylüyorlar. Bu açıdan da e, alakası yoktur yani bu delil. Onların dinleri tamamlanmamıştı. Yani tamamlandığına dair böyle bir şey beyan edilmemişti. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer radiyallahu anh rivayette ''Sizi cennete yaklaştıracak her şeyi ve cehennemden uzaklaştıracak her şeyi beyan etmeden aranızdan ayrılmıyorum.'' diyor. İrbad bin Sariye radıyallahu gelen rivayette de ''Sizleri gecesiyle gündüzü eşit olan bir aydınlıkta bıraktım. Artık kim bu yoldan saparsa kendi aleyhine sapar.'' Yani din kamildir. Allah Resulullah aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde din tamamlanmış olarak vefat etti. Artık hiçbir keşif sahibinin keşfine, rüya sahibinin rüyasına, iştihat sahibinin yine kıyas sahibinin kıyasına bu dinin ihtiyacı yoktur. Din tamamlanmıştır. Yani yeni bir helal söz konusu değil. Yeni bir haram söz konusu değil. Fakat öyle tuhaf şeyler oluyor ki, mesela İnsanlar Kur'an okumadığı için, düşünmediği için, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle haşır neşir olmadığı için, muhatap olmadığı için... Mesela Şeyh Efendi diyor ki, işte bana Rüyam'da şöyle dendi diyor. Hatta bunu e, imsakiyeye yazmış. Rüyam'da Allah Resulü'nü gördüm. Dedi ki bana, derişlerine söyle, zamana uysunlar. Bunu İmsakiye olarak bastırıp dağıttılar. O Galip Kuşçu oğlu mudur, nedir? E, zındık birisi vardı. Şimdi adam bunu imsakeye basıp dağıtıyor. Şimdi bunu okuyan ve inanan insanların hiç mi aklı yok? Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat etmeden bir gün önce bu din tamamlandı. Yeni bir helal, yeni bir haram yok. Dinin hiç kimsenin rüyasına, keşfine, işte kıyasına yeni bir hüküm icat etmesine ihtiyacı yok. Din tamamlanmıştır. Kıyamet gününe kadar geçerli olacak olan din, işte Allah Resulü vefat ettiği zaman din neyse odur. Sahabelerin yaşadığı din neyse odur. Yani Kur'an'ı bilen bir insan, okuyan bir insan böyle basit şeylere düşmez. Ve anlar ki bu ancak şeytanın oyunudur. Şimdi diyeceksiniz ki şeytan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kılığına giremez. Elbette. Bunu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam beyan etmiştir. Yani şeytan benim kılıma giremez. Doğru. Fakat düşünün İbn Abbas radıyallahu anhu zamanında mesela bir tanesi tabiinden bir tanesi ben rüyamda Allah Resulünü gördüm diyor. İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki söyle bana diyor sen nasıl bir adam gördün? Şu şu sıfatlarda. Tamam diyor sen Allah Resulünü görmüşsün diyor. Veya şu şu sıfatlarda dediniz, hayır sen Allah Resulü'nü görmemişsin diyor. Yani aslında şeytan başka birinin kılında pekala gözükür de ben Allah'ın Resulüyüm der. Demek ki bu tip rüyalarla ümmetin çokça saptırılması mevzubahis olabiliyor. Fetullah Gülen TV programında e, senelerce önce, baya oluyor bu, yani bu son olaylardan çok çok önce, yani yeni neşünema bulduğu zamanlar, Yeni meşhur olmaya başladığı zamanlar. Televizyonda işte spiker soruyor efendim diyor. Niye siz sakal bırakmıyorsunuz diyor. Bir tanıdığım diyor rüyasında Allah Resulü'nü görmüş diyor. Demiş ki diyor işte o Fethullah ümmetime söyleyin o sakal bırakmasın. Ben de bu yüzden bırakmıyorum diyor. Yani böyle <gülüyor> şimdi efendim. O sakal demiş şimdi. O zaman dedim ki yani. Şimdi bu çok bariz bir şey Böyle bir şeyle karşılaşan bir insanın ne yapması lazım? Sen şeytanı görmüşsün demesi lazım Veya gerçekten Allah Resulü'nü görmüşse Bundan dolayı Allah'tan korkması lazım Çünkü bunun manası ne demek? Bu sakal bırakmasın ki Bu buna layık değil Bu sapık sapıklı aleni bilinsin bunun <gülüyor> Yani bu Resul'e isyan eden birisi yani, yani. neyse yani burada çünkü Allah Resulü'nün hayatındayken tamamlanmış din var ya tamamlanmış dinde Allah Resulü'nün katı emirleri var kesin emirleri var yani işte Yahudilere kitab eline benzemeyin bıyığınızı kısaltın sakalınızı serbest bırakın mecuslere benzemeyin onlar sakallarını kısaltırlar siz serbest bırakın yani kısaltmak bile kısaltmak bile yasaklanmıştır bu emir kipindedir. Ayrıca Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 118-119. ayetlerinde şeytanın yaptığı yemini zikrediyor ve ona mühlet verdiğini bildiriyor. Şeytan yaptığı bu yeminde maddelerden birisi işte sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yaklaşıp da emredeceği şeylerden birisi Allah hakkında ilimsiz şeyler söylemeleri, yaratılışı değiştirmeleri. Şimdi biz yaratılış olarak herkes, erkek kadın, hepimiz analarımızdan doğduğumuzda tüysüz ve kılsız doğuyoruz. Yaratılışımız bu. Sonra erkek olanlarımız, buluğa erdikten sonra veya buluğa erdiği zaman kadından ayrı olarak bıyığı ve sakal çıkıyor. Koltuk altları ve etek kılları kadın erkek eşit bu konuda, ikisinde de çıkıyor bu. Bunların giderilmesini şeriat emrediyor. Yani koltuk altları gibi ezanın giderilmesini 40 günü geçirmemek, 40 günü geçirir zaman günaha gireceği şekilde, 40 günü geçirmeyecek şekilde gidermeyi hem erkeğe hem kadına emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat yine fıtrat hasleti olarak yani yaratılış özelliği olarak ayrıca erkeğe şunu emrediyor, bıyıkları kısaltmak, sakallar serbest bırakmak. On şey fıtratlandır hadisinde, Müslim'de gelen Naşar Adelan hadisinde bu var. Tırnak, tırnak hepimizde var değil mi? Erkekte, de kadında var. Bunları kesmeye emrediyor. Erkek olsun, kadın olsun. Demek ki erkeğin kadından ayrıldığı yaratılış özelliklerinden bir tanesi bıyık ve sakaldır. Bıyık kısaltmak emredilmiş, sakal serbest bırakmak emredilmiş. Kişi bunlar tamamen giderirse erkeklerin kadınına ara benzemesi söz konusudur. Yani aslında yaratılışına müdahaledir. Allah Azze ve Celle tarafından kendisine izin verilmemiş bir işi yapmaktadır. Biz bedenimizin sahibi değiliz. Biz emanetçiyiz. Emanetçisi olduğumuz bu mülkiyette, mülkiyet e, sahibi değiliz biz. Biz emanetçisiyiz. Onun sah e, sahibinin izni olmadan, biz bu e, mala herhangi bir, bir şey değişiklik yapamayız. Allah Azze ve Celle, yani bedenlerimizin sahibi olarak, yani Rab olarak, Rabbimiz olarak emrediyor ki Senin sahibi olduğun et, kemik, ceset bana ait Bıyığını kısaltacaksın, sakalını serbest bırakacaksın Koltuk altlarını yolacaksın mesela Tırnaklarını keseceksin Yani bunları Allah Azze ve Celle emrediyor Mal sahibi olarak, bedenimizin sahibi olarak, mülkiyet sahibi biz eğer rububiyet noktasında Allah Azze ve Celle'yi birleyen tevhid ehli isek, yani bizim Rabbimiz Allah'tır, ondan başka Rabbimiz yoktur diyorsak, biz bu emre icabet etmekten başka hiçbir seçeneğimiz yok. Böyle yapmazsak, hayır efendim beden benim değil mi? İster sakalımı keserim, ister bırakırım, ister şöyle yaparım, ister böyle yaparım dediği zaman, Allah'ın rububiyet sıfatına karşı kendisinde bir raplik sıfatı tanımış oluyor. İstediğimi yaparım demek budur. Bu bakımdan kul olduğumuzu, yani memluk, kul, abd, Arap dilinde köle demek. Abdullah, Allah'ın kölesi. Biz köleyiz, Allah'ın kölesiyiz. Kuluz yani. Kul olduğumuzu unutmadığımız zaman, işte bunların hepsi bizim kulluğumuz. Allah Azze ve Celle kulluğumuzun gereği. Bunu yapmadığımız zaman, işte kulluğun dışına çıkmak oluyor bu, bu haddi aşmak oluyor. Sınırın dışına çıkmak oluyor. Buna dinde fıskı deniliyor. Evet. Bu şeytanın emriyledir. Yaratılışı değiştirmez. Erkeğin yaratılışı bıyık ve sakal. Bıyığını serbest bırakamaz, sakalını da kesemez, kısaltamaz. İşte ben sakalımı bıraktım ama kısaltıyorum, uçlarını düzlüyorum. Bunu yapabilmen için de Allah'tan, Resul'den iznin olman lazım. İzin olması lazım. Sadece hac ve umrede uçlarından düzeltmeye izin gelmiş. Hac suresinin 28. ayetini tefsir ederken İbn-i Abbas radyalanmadan, yine i̇bn Ömer radyalanmadan, Ebu Hurey radyalanmadan, Tabi'nin tamamından, yine Cabir radyalanmadan bu sabit olmuştur. Sadece hac ve umrede uçlarından düzeltme var. Hac ve umrede, hac ve umren dışında değil. Bunun dışında biz sakalımıza dokunamıyoruz. Yani ben şurada bir ak çıkmış, şunu bir yolayım desen sana ait olmayan bir şeyi yapmış oluyoruz. <gülüyor> Sahibi değilsin çünkü sen. Kestin, sana ait olmayan şeyi yapıyoruz. Şimdi düşün, bir insanın evinden herhangi bir eşyayı alıp çıkarmak, çalmak hırsızlık değil mi? Bu beşerin hakkı. Bu Allah Azze ve Celle'nin mülkiyeti. Allah Azze ve Celle'nin mülk hırsızlık yapma hakkımız yok. Bu böyle bir şey. Kendimizde yani despotluk yapıp Allah korusun Allah Azze ve Celle'nin rububiyet mülküne tecavüz etme derecesine gelmememiz lazım. Kulluğumuzu unutmamamız lazım. İşte din tamamlanmıştır. Hiç kimsenin rüyası, keşfi, iştahadı Allah'ın tamamladığı bu dini değiştiremez. O gün dinden olmayan Kıyamet gününe kadar artık dinlen değildir. Fakat şöyle diyebilirsiniz. İşte meseleler geniştir. Şeriatın nasları ise sınırlıdır. Yani ayetler bellidir. Hadisler bellidir. Fakat olaylar çoktur. İnsanların başına pek çok olaylar geliyor. Din bunların hepsine mi cevap veriyor? Evet. Din tamamlanmıştır dediğimizde dinle ilgili olarak bunların hepsine şeriat cevap veriyor. Bazı Külli kaydeler vardır. Yine Kur'an ve sünnet naslarında. Kısaca iki nasta toplanmıştır. Birisi iki kayde. Bunlar naslara dayalı kaydelerdir. Bu kaydelerin naslardan pek çok delili var da biz iki tanesini zikretmekle yetineceğiz. Eşya da asıl ibahadır kaydesi. Diğeri ibadette asıl hürmettir kaydesi. Yani senin başına gelecek olan... Kur'an'da, sünnette aleni olarak zikredilmeyen bir mesele ya dinle alakalıdır ya dinle alakalı değildir. Dünya ile alakalıdır. Mesela diyor ya araba. Araba yeni bir mesele. Arabaya binmek bidat midir? Bu dünyevi bir mesele. Dinle alakalı bir mesele değil. Yani eşyadandır. Eşya şeyin çoğulu. Eşya deyince işte mal, mülk, eşya bu manada anlamayın. Meta manasında anlamayın. Eşya şeyler demek. Burada ilim ehlinin bu kaydı zikrederken kastları dinin dışında kalan şeyler. Eşya derken bunu kastederler. Eşya da asıl ibahadır. Yani dünyayla ilgili ibadet haricinde kalan, kulluk haricinde kalan, din haricinde kalan konularda asıl mübahlıktır. O şeyin haram olduğunu gösteren bir delil nas olmadığı sürece o helaldir. Mesela sigara mı çıktı? Sigara yeni bir mesele. Bunun haram olduğunu gösteren dinden bir nas olmadığı sürece kimse buna haram diyemez. Derse Allah'ın hukukuna tecavüz etmiştir. Allah'ın helal ve haram koyma yetkisine tecavüz etmiştir. Delil olmadan bunu söylediği zaman. Ama delil getirmeye çalışmış, hata etmiş olabilir. İlim ehlinden haram diyenler var, yok değil. Bazı nasları buna e, adapte etmeye çalışmış, uygulamaya çalışmış ama tutarlı değildir. Fakat konunun tartışılacağı yer burası değil. Konumuz bu değil. Yani sonradan çıkan bir mesele dinle alakalı değilse, onun haram olduğunu gösteren bir delil olmadığı sürece o helaldir. Mesela bakın Allah Azze ve Celle haram kılınan yiyecekleri bahsediyor değil mi? Bunun dışındakilerin hepsi helaldir diyor. Bunun dışındakileri helal kıldığını bildiriyor. İbadetle alakalı olan meselelerde ise, Asıl olan haramlıktır. Yani Allah'tan ve Rasulü'nden bir izin olmadığı sürece o ibadeti yapamaz. Yani kişi ibadet etmekte de serbest değildir. İlla ki Kur'an emredecek, izin verecek, sünnet emredecek veya izin verecek. Yani kandil gecelerini çıkarmış insanlar Allah'a ibadet ediyorlar. Ben buna katılabilir miyim? İbadetle alakalı değil mi? Allah'tan ve Rasulü'nden elinde izin olmadığı sürece bunu yapamazsın. Bilakis tam tersi var. Buraları protesto etmen, uzak durman, bidatlerden uzak durman, dinde sonradan çıkarılan şeylerden uzak durman emredilmiştir. Hutbet-i okuduğumuz hadistir aslında. Müslimin Cabir Radyo'yu Antalya'nın rivayet ettiğiniz. فَاِنَّ اَسْتَقَالْ حَدِيثِ كِتَابُ Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoldur. Dinde her sonradan çıkarılan şey, İşlerinden kötüsü sonradan çıkarılanlardır. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattır. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir buyruluyor. Allah Resulü her hutbesinde sahabeleriyle bir araya geldiği konuşmalarında, ilim derslerinde hep başlangıç olarak bunu yaparmış. Nikahları da yine bu hutbetül hac ile kıyarmış. Dinde olmayan Allah Resulü zamanında dinden olmayan bir şey sonradan dine sokulmaya kalkılırsa bu bidattır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her kim emrimiz olmayan bir işte bulunursa amelde bulunursa o reddolunur. Demek ki dinle alakalı olarak kişi bir yenilikle karşılaştığı zaman ondan uzak duracak. Ta ki Allah Resulü'nden Allah'tan ve Resulü'nden izin olmadığı sürece. Dünyevi uslara gelince bardak işte bardak camdan yapılıyor. Eskiden belki camdan değildi. Camdan bardak kullanmak caiz midir, değil midir, yoksa bidat mı işliyorum? Benim aklıma gelebilir. Bu dinle alakalı bir şey değil. O halde bunun haram olduğunu gösteren bir delil bir kimse getirmelikçe bu helaldir. Yani bakın şeriat külli kaydeleriyle sonradan çıkacak olayların da cevabını vermiştir. Din tamamlanmıştır, kamildir. Hiç kimsenin iştihadına, reyine... İhtiyacı yoktur. Evet, Allah izin verirse dördüncü ayette bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhanakallah mevebi hamdik ve eshedun la ve estafur keveytu bileik. Amin.